Uygar Özesmi ve Büşra Yarın sunduğu Gezegenin Geleceği programını sunar. Merhaba, Anadolu Ajansı'ndan Sidar Can Eren'in haberine göre Türkiye'nin önemli milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı il merkezinden başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanıyor. Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli parkta Bozayı, Kurt, Vaşak, Tilki, susamuru, yaban domuzu, baykuş, kızılşahin ve yaban keçisi gibi canlılar yaşıyor. Kentte nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri de Milli Park'taki ormanlık alanlarda beslenirken görüntülendi. İzlendiklerini fark eden keçiler daha sonra kayalıklara tırmanıp gözden kayboldu. Kahramanmaraş'ta bulunan Afşin A Termik Santrali bölgede yaşayanların sağlığına, doğaya ve gezegene büyük zararlar vermesine rağmen genişletilmek isteniyor. Greenpeace Akdeniz tarafından Enerji ve Temiz Hava Araştırma Enstitüsü Merkezi'ne yani Kriya'ya yaptırılan analize göre Afşin A Santrali'ne eklenecek iki yeni ünite 1900 erken ölüme neden olacak. Bu arada da 500 kilogramı 1500 kilometrelik mesafede olmak üzere Bölgede yılda 960 kilogram civa birikimi yaratacak ki civa biliyorsunuz son derece kanserojen ve sağlığa zararlı bir madde. Santralin salacağı PM yani parçacık madde kirliliği ise Karadeniz bölgesine kadar yayılacak. Bölgede yaşayan yurttaşlar ve Greenpeace Akdeniz projenin iptalini talep ediyor. Elbistan Sağlık Grup Başkanlığı'nın kayıtları Afşin A Santrali'nin açılışını takiben bölgedeki kanser vakalarının 8 kat arttığını ortaya koyarken şimdi Afşin santralinin 2 ünite daha eklenmesi planlanıyor. Araştırmalar bu santralin insan sağlığına, gıdaya, doğaya ve gezegene etkileri hakkında tablonun aciliyetini ve vehametini ortaya koyuyor. 1984 yılında hizmete giren Afşin A santrali bölgede erken ölümlere ve hastalıklara neden olan hava kirliliğine yol açıyor. Beslenme ve geçim kaynağı olan tarımsal üretimi zayıflatıyor. Ceyhan Havzası'nın can suyu olan Ceyhan Nehri'nin debisini düşürerek kaynağını kurutuyor. Afşin A santralinde halihazırda hazırda 4 ünite var. Greenpeace Akdeniz 2018 yılında yaptığı bir çalışmada iki aktif santral Afşin A ve Afşin B'nin 1984 ve 2018 yılları arasında 17 bin insanın erken ölümüne neden olduğunu ortaya çıkarmıştı. Çalışmada o dönemde planlanmakta olan yeni 6 santralin ekonomik ömürleri boyunca çalıştıkları takdirde bu sayının 32 bine kadar yükseleceğini belirtmişti. Santraller aynı zamanda bölgenin ortalama sıcaklığını arttırarak iklim değişikliği yaratıyor. İki santralin üzerinde kurulu olduğu Elbistan Ovası'nda 1987 yılında ortalama sıcaklık 33 derece iken bu rakam 2010 yılında 38 dereceye yükseldi. Bu da tarımsal ürün yetişmesinde büyük kayıplar neden oldu. Greenpeace Akdeniz'in 2020 yılında santrallerin eski sahasının içerisinde yaptığı hava kalitesi ölçümlerine göre santraller adeta zehir saçıyor. Bir ay süren ölçümlerde hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün yani DSÖ'nün önerdiğinin tam 7 katı daha kirli çıkmıştı. Afşin A Santrali'nin yerel hareketlerin ve çevreci hareketlerin gösterdiği tepkiler sonucunda 2020 yılında çevre yatırımlarını tamamlanmadığı için aynı durumda olan 12 santralle birlikte kapatılmıştı. Ancak aynı yılın Haziran ayında iki ünitesi yeniden faaliyete başladı. Santral 2021'de imzalayarak yükümlülüklerini gerçekleştirmeyi vaat ettiği Paris anlaşması imzacı ülkelere sera gazı emisyonlarını azaltmasını öğreniyor. Ancak Afşin A termik santralinde yapılacak yeni üniteler bu anlaşma kapsamında atılacak adımlarla da ciddi bir çelişki oluşturuyor. Deha'dan Ali Kerem Bengi ve Murat Korkmaz'ın haberine göre Tuzla ve Kadıköy sahillerinde drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı. İzmit ve Yalova'da görülen müsilajın İstanbul'da da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı. Deniz saygısı olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yılda müsilaj görülebileceğini ifade etmişti. Heybeli adanın güney tarafında adanın Yalova'ya bakan kısmında derin deniz deşarş hattında kanalizasyonun denize boşalttığı boru hattı patladı. Yaşanan olay nedeniyle lağım suları denize akmaya başladı. Lağım sularının derinlerden yüzeye çıkarak deniz suyuna karışmasıyla alandaki denizin rengi değişti. Durumu fark eden adalılar İSKİ'ye ihbarda bulundu. Derin deniz deşarş hattı borusunun patlamasıyla lağım sularının Derinlerden yüzeye çıktığı anlar adalı bir vatandaşın cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde borunun patlamasıyla denizin derinlerinden yüzeye doğru lağım sularının çıktığı ve alandaki denizin renginin değiştiği görüldü. İskiden bir açıklama var. Diyor ki Heybeliada Fransız koyu olarak bilinen bölgede bir teknenin çapa atması sonucu bölgede bulunan derin denizde şarj hasar görmüştür. Bahse konu hat 3 yıl önce basınca dayanıklı. Borular kullanılarak yenilendi, meydana gelen hadisenin hemen ardından dalgıçlarla hasar tespiti yapılmış ve hızla onarım çalışmalarına başlanmıştır dendi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.